eştenir racim bismillahirrahmanirrahim inelhamdillahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve naûzu billahi min şurûri enfisina ve seyyiati amâlina men yehtedillahu fele mudille ve men yudlil fele hâdi le ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü en Muhammedun abdühü ve resûlüh <gülüyor> emma ba'd fe inne estaghal hadîsi kitâbillah ve hayral hadîhi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri ha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalaletin finnâr. Geçtiğimiz hafta vela ve bera konusuna bir başlangıç yapmıştık. Vela Allah için yakınlık göstermek, dostluk göstermek. Allah için dostluk. Bera ise Allah için uzaklaşmak. Allah için düşmanlık etmek. Ee, müvalat Denildiği zaman velada bulunmak, dostluk etmek dedik ve nelerin muvaliat olduğunu kısaca geçen hafta işlemiştik. Bu hafta muvaliat sayılmayacak bazı davranışlardan bahsedeceğiz. Yani bir kimse şu sayılacak şeyleri yaptığı zaman kafirlere dostluk etmiş olmaz yani Allah'ın yasakladığı dostluk kapsamına girmiş olmaz. Muhalat sayılmayan, işte bu bahsettiğimiz kafirlere dostluk sayılmayan bir takım şeyler vardır. Alışveriş ve kiralama bunlar arasındadır. Bunlar nasıl Müslümanlar arasında caiz ise kafirlerle yapılması da caiz olup bu tür ilişkiler sebebiyle Müslümanların kınanması doğru değildir. Yani sen niye kafirden alışveriş yapıyorsun diye bir Müslüman kınanamaz. Alışverişinde, kiralamasında bu kınama doğru değildir. Dinimiz dinimiz yüzünden bize savaş ilan etmemiş olanlara, dinimiz sebebiyle bizimle savaşmayanlara karşı iyi ve adil davranmak da caizdir. Onlara iyi davranmak, akraba ziyaretinde bulunmak, ve Allah'ın dinine dayanarak adaletle hüküm vermek ile onları sevmek ve dostluk kurmak gibi hisler taşmak arasında fark vardır. Onlardan hibe yani bağış kabul etmek ya da kalplerini İslam'a ısındırmak, zararlarını def etmek veya muteber bir başka maslahat sebebiyle onlara hediye vermek, İslam'a davet için hastalarını ziyaret etmek, dininden hoşlanmamakla birlikte ehli kitap olan yani Yahudi ve Hristiyan kadınlarla evlenmek, ehli İslam'ın üstünde hakimiyet kurmalarına engel olmakla birlikte Müslümanların maslahat için onlarla yardımlaşmak caizdir. Yani şu son maddede ne deniyor? E, İslam'ın üstünde hakimiyet kurmalarına engel olmak şartıyla. Yani onlarla yardımlaşabilirsin ama İslam'a üstün, İslam ehline karşı üstün olmamaları şartıyla yardımlaşabilirsin. Bir kimse tutup burada yardımlaşma caizdir deyip de ne yapamaz? Gidip ABD'ye yardım edip işte onların Irak'a girmesine Afganistan'a saldırmasına yardım edemez. Evet. Zira hem Nebi Aleyhisselatü Vesselam hem de sahabeler kafirlerle bu sayılan ilişkilerde bulmuşlardır. Burada zikredilenler ne lugat ne de din bakımından muvalat sayılamaz. Kafirlerle dostluk yani Allah'ın yasakladığı vela anlamına dahil olmazlar. Nitekim daha önce muvalatın sevgi, yardım, itaat, ittiba, dostluk, yardımlaşma, emri yerine getirmek gibi anlamlara geldiğini açıklamıştık. Bu açıdan ne kitapta, ne sünnette hatta ne de Arap dilinde alım-satımın kiralamanın, ortaklık kurmanın, mudarebe yani emek sermaye ortaklığı yapmanın, adil davranmanın müvalaat olduğu kaydedilmiştir. Yani bunlar müvalaattan sayılmaz. Kitap ve sünnette e, bunlar gelmemiştir. Bu itibarla bu manalar hakkında iki durumun bilinmesi gerekir. Bir, bazı kimseler müvalaat konusunda aşırı gitmekte, ve muhalat sayılmaması gereken bir takım davranış ve ilişkileri de buna katmaktadır. Dinin mübah kıldığı pek çok muamelenin kafirlerle birlikte yapılmasını yasaklamaktadırlar. Onlarla bu tür ilişkilere girenlerin kafirlerin dostu olduklarını ilan etmektedirler. Mesela, falanca şirketten alışveriş yapmak Yahudiler ya da filan ülkeyi sevmek anlamına gelir, onları dost edinmiş olur türünden sözler duymaktayız. Ee, i̇şte bu biraz farklı bir türde boykot şeklinde uygulanıyor bir Müslüman işte bu boykot ile ilan edilen markalardan herhangi birisini almaz sebebiyle kınanamaz fakat işte bunlar bu şirketler Amerika'ya Yahudilere İsrail'e destek oluyor diyerek boykot ettikleri bu ürünleri alan Müslümanlar ne yapıyorlar kınıyorlar bu doğru bir yaklaşım değil çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a karşı boykot uygulanmıştır müşrikler tarafından ama Müslümanlar hiçbir zaman bu şekilde bir boykot uygulamamışlardır. Hudeybi Anlaşması e, imzalandığı zaman bu tür müşriklerin boykotları vardı. Yani dar bir bölgeyi resmen hapsedilmişlerdi. E, bütün şartlar Müslümanların aleyhineydi. Müslümanlara mal satılması, bir şeyler satılması bile onlar tarafından yasaklanmıştı. Onların satması yasaktı. Ama buna misilleme olarak Nebi Aleyhisselam Vesselam, siz de onları boykot edin diye güçlendiği zaman bile böyle bir şey, böyle bir tedbir almadı bildiğimiz kadarıyla. Bir takım alim ve davetçiler, kafirlerle alım-satım ve kiralama ilişkisine girmeyi engellemek maksadıyla onlarla dost olmayı yasaklayan ayetleri ileri sürmektedirler. Yani bu boykotu eğer muhalat babında ele alıp kafirlerle dost olmayı yasaklayan ayetleri de delil olarak zikrederlerse, işte burada bahsedilen hata bu. Şüphesiz bu haddi aşmak anlamına gelir. Kitap ve sünnetteki deliller yine kitap, sünnet, selef ulemasının tefsiri ve Arapça gibi delillerin yönlendirmediği bir manaya hamledilemez. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe, Kafirlerle alım-satım yapmışlardır. Bunu terk ettikleri de olmuştur. Süman Bey'in Üsal, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam izin vermediği sürece Mekke müşriklerine buğday vermeyeceğini ifade etmişti. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam müsaade etmedikçe bir tek buğday tanesi bile yollamam demişti. Bu rivayet Bukhari ve Müslim'de geliyor. Bunun üzerine müşrikler, Resulü Ekrem Sallallahu Aleyhi Vesselam'e bir mektup yazarak akrabalık bağını hatırlatıp ve sümamenin e, erzağı kesmemesini talep ettiler. Mukata'a yani ilişkileri kesmek, yardımı kesmek, e, alışverişi kesmek Müslümanların maslahatına, kafirlerin zararına olacak bir sistemdir. Dolayısıyla alım-satımın genel anlamda muhalat içerisinde değerlendirilip mutlak anlamda haram sayılması caiz değildir. Bilakis Müslümanların maslahatına göre Yapılabilir de, yapılmayabilir de. 2- varid olmuş muamele şekillerini batıl bir şekilde kullanarak haram olan muvaliatı caiz göstermek için istismar eden, yani varid olmuş caiz ilişkileri, caiz olmayan ilişkilerin cevazı ya da dinin haram kıldığı ilişkilerin mübahlığı için delil olarak istismar eden diğer gruba gelince, bunlar Resulullah'ın Yahudi komisyona hediye vermesini, Alışveriş ya da kiralama akdı yapmasını ileri sürüp batıl bir amaca ulaşmak istemektedirler. Bu batılama şudur. Kafirleri sevmenin, onlarla dost olmanın, onlara yardım, itaat, ittiba etmenin ve bayramları kutlamanın cevazı. Yani onlar aslında bunu e, amaçlarlar. Halbuki bunlar cahil olmayan şeyler. Şaşırtıcıdır ki pek çok kimse hevasına uyarak bu konuda ifrat ve tefriti birlikte sergilemektedirler. Eğer... Nefsi alışveriş etmemesini istiyorsa maide 51. ayetini okur. Yani ey iman edenler Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin velisidirler. Sizden kim onları veli edinirse o da onlardandır. Allah böylesi zalimleri doğru yola iletmez. Bu ayeti okur. Yok nefsi onların bayramlarını tebrik etmeyi ve onlara katılmayı arzular. Onlarla sevgi temeline dayanan ilişkiler kurabileceğimizi düşünürse Mümteyne 8. ayetini atıf yapar. Yani dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yerinizden, yurdunuzdan etmeyen kafirlere gelince Allah sizi onlara iyilik etmeden, adalet ve insaf gözetmeden men etmez, yasaklamaz. Çünkü Allah adil olanları sever. Bu ayeti ne yaparlar? Delil getirirler. İster bir şahıs olsun, ister bir grup, bu iki ayeti asıl anlamların dışına delil olarak kullanmayı hayret verici bulmaktayız. Dinin hem caiz olduğunu açıkça belirttiği, hem de açıkça haram kıldığı pek çok davranışa muhalefet etmektedirler. Hatta fetva ehli olduğu ifade edilen bir takım kimseler, gayrimüslim ülkelerdeki üreticilerle her türlü muameleyi haram olan dostluk ve ümmete ihanet gibi algılayıp, onlarla muhavalatı, yani onlarla yakın ilişkiler kurmayı, dostluk kurmayı red, reddeden, Yasaklayan ayete atıf yapmak suretiyle fetva yayınlamışlardır. Halbuki bu kişiler aynı zamanda kafirlerin mabetlerini yani ibadethanelerini yapıp inşa etmeye iştirak edebilmektedirler. Yani burada ne derler? Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Onlarla yapılan her türlü alışverişi onlarla muhalat, onlarla dostluktur diye fetva verdikleri halde ibadethanelerinin yapılmasına da fetva veriyorlar. Halbuki dinde yani Müslüman yönetimin kafirlerin ibadethanesine karışması var. Karışmazsın ama inşa edemezsin, restore edemezsin, tamir edemezsin, yapamazsın. Sen yapamazsın. Yani Müslüman bunu yapamaz. Ama onlar yaparsa e, Müslüman devletin e, maslahatına göre ona müsaade edilir. Buna karışılmaz. Ama sen yapamazsın. Müslüman bunu yapamaz. Buna... Fetva vermişlerdi işte. Bu itibarla caiz olan ile olmayan muameleleri tefrik etme, birbirinden ayırt etme gereği vardır. Yine muhalatın, logat ve din açısından anlamını koymak gerekir. Muhalatın anlamlarını tespit etmek zaruridir. Doğru tespit etmek zaruridir. Hadisler caiz olan ile olmayan ilişkileri beyan etmiştir. Şimdi bu caiz olan muamelelerden bazıları şu şekilde. Birincisi alışveriş. Lugat itibariyle bey yani alışveriş, vela, dostluk anlamına gelmemektedir. Dini açıdan bakıldığında ise yine Bukhari el Cami Sahih adlı eserinde müşriklerle ve harp ehliyle alışveriş adıyla bir bağ başmış ve isnadıyla birlikte Abdurrahman bin Ebi Bekir radıyallahu anhümadan şu haberi nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olduğumuz bir zamanda boyu ve saçları uzun bir müşrik yanındaki hayvanları güderek geldi. Nebi aleyhissalatü vesselam onları satmak için mi yoksa hediye olsun diye mi getirdiğini sordu. Adam hediye etmek istediğini söyleyince bunu kabul etmedi ve ondan bir koyun satın aldı. Yani alışveriş yaptı bir müşrikler. Evet, müşriklerden mal alımının cevazı bu hadis ile sabittir. Hatta ehli harpten bile mal alınabilir. Harp ehli olan, yani Müslümanlara karşı savaşan harp ehli. Hadiste geçiyor zaten, harp ehlinden biri diyor. Müslümanlara karşı savaşan harp ehli birinden mal almanın caiz olduğunu e, bu hadis göz, açıkça ortaya koyuyor. Görünüşe bakılırsa bu olay hicretten sonra olmuştur. Ya da herhangi bir vakitte olmuş fakat nesh varit olmamıştır. Yani bu haber sabit olmuş, nesh dair bir haber söz konusu değildir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam müşriye koyunu hibe edip yani bağışlayıp bağışlamayacağını ya da satıp satmayacağını sormuştur. Bu onların hibesinin de kabul edilebileceğini açıkça göstermektedir. Hatta hediyeleşmek yoluyla yardımlaşmayı adet haline getiren kavimleri satıyor musunuz yoksa hibe mi ediyorsunuz sorusunu so sormak sakıncasızdır. Sağlam olarak gelen bir habere göre hicret esnasında Ebu Bekir radıyallahu anh daha önceden arkadaşı olan bir müşriğin hayvanlarını görünce hayvanlardan birini sağıp sütü Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ikram etmiştir. Bu da bir nevi hibe kabul etmek demektir. Ka'b malkin Malik'in ile ilgili hadiste şu bilgi yer alıyor. O şöyle diyordu. Ben Medine çarşısında gezerken Şam diyarı nabatilerinden birinin mal getirip sattığını gördüm. Yani Müslüman arasında bir nabati... Mal satıyordu. Kıptilerden yani Nabati. Bugün Kıpti dediğimiz milletten. Bu da Bukhari ve Müslümin rivayeti. Bu hadisten harbilerle alım satımın caiz olduğu açıkça anlaşılıyor. Çünkü onlar kafir bir melikin, kafir bir kralın Ka'b bin Maliki Müslümanlıktan çıkıp kendilerine katılmaya çağıran bir mektubunu getirmişlerdi bu Nabatlılar. Bu da eman içinde Medine'ye girdiklerini göstermektedir. Yani bu müşriklere eman, güvence verdikleri, verildiği, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından güvence verildiği ve rahatça mallarını satabildiklerini gösteriyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu zamandan önce onlarla ahit imzalamış değildi. Anlaşma imzalamamıştı. Ancak Müslümanlar kafirlerin alım satım yapabilmesi için eman vermekteydiler, güvence vermekteydiler. Yani bugünkü pasaport dedikleri şey. Dolayısıyla bütün bunlar gayrimüslimlerden alışveriş yapabileceğinin delildir. Pasaport dedim, vize. Alışveriş yapılabileceğinin delildir bunlar. Bu tür ilişkilerde uyulacak şartlar aynı ilişkilerin Müslümanlarla kurulması durumunda uyulacak şartlarla aynıdır. Bir fiil Müslümanlarla yapıldığında haram ise gayrimüslimlerle yapıldığında da haram kabul edilir. İçki veya domuz satmak gibi, alışveriş yapmak gibi. Rabbimiz leş ve domuz eti yemeyi, putlara tapmayı ve içki içmeyi yasaklamıştır. Bunların ne Müslümanlarla ne de gayrimüslimlerle yapılması caiz değildir. Mesela bir Müslümanın onlarla alım satım ilişkisine girebileceğini iddia ederek Hristiyanlara domuz ve içki satması caiz değildir. Bilakis haramdır çünkü yasak umumidir, geneldir, hepsini kapsar. Yine onlarla faizli alım satım ilişkileri kurulamaz. Ayrıca Satmak nasıl haram ise onlardan böylesi haram malların alımı da haramdır. Çünkü akit alım olmaz ise gerçekleşmemektedir. Yani alım akdi tamamlayan bir unsurdur. Bir şeyi terk etmedikçe haram terk edilmiyorsa o şeyi terk etmek vacip onu yapmak haram olur. Bu itibarla gayrimüslimlerle kurulabilecek ilişkiler ancak müslümanlarla kurulabilecek ilişkilerdir. Dolayısıyla Allah'a isyan kabilinden olup Günah ve düşmanlığa katkı sağlayan her türlü alım-satım ilişkisi yasaktır. Mesela Müslümanlarla savaşmaları için gayrimüslimlere silah satımı haramdır. Müslümanlarla savaşan gayrimüslimlere silah satmak haramdır. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam fitne esnasında silah satımının durdurulmasını emretmiştir. Yasaklamıştır bunu silah satmayı. İşki yapımında kullanılacak üzümün satımı da nehyedilmiştir. Mesela içki fabrikasına üzüm satmak haram sayılan, e, yasaklanan usullerdendir. Bu itibarla içki yapacağını bile bile gayrimüslimlere üzüm satımı Müslümanlar için caiz sayılmamıştır. Onların içkiyi helal kabul etmeleri hükmü etkilemez. Çünkü bu günah ve düşmanlık kaynağıdır. İçki imalatçısına üzüm satımı yasağı geneldir. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam içki meselesinde on gruba lanet etmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh'den gelen rivayette, üzümü sıkana, sıktırana, içkiyi içene, taşıyana, kendisine taşınana, sunana, satana, parasını yiyene, satın alana ve kendisi için satın alınana. Bu on kişiye lanet etmiştir. Bu hadis Ebu Davud, Tirmiz ve İbni tarafından rivayet edilmiş. Hadis Hasen. Bir isnatla gelmiştir. Sağlam bir isnatla gelmiştir. Bir Müslümanın yabancı bir ülkede barmen olarak çalışması caiz değildir. Hatta içkiyi gayrimüslimler alıp... <gülüyor> Hatta içkiyi gayrimüslimler satıp sunsa dahi yine de bu caiz değildir. İçki içilen bardakların temizliği işini dahi Müslümanlar yapamaz. Domuz etinin ve leşin pişirildiği ve sunulduğu tapak ve tencerelerde aynı hükme tabidir. Çünkü bütün bunlar günah ve düşmanlık sebeplerinde yardımlaşmak kabilindendir. Zira bunlar bizim dinimize göre haramdır ve hakikatte onlarda bağlayıcı nitelikte bir hüküm ifade etmemektedir. Dolayısıyla haramda yardımlaşmak doğru kabul edilemez. Aynı şekilde zina, hücur, fuhuş ve açılıp saçılma konularında yardımlaşmak da caiz değildir. Bir Müslüman'ın bırakın Müslüman kadınlara satmasını, açılıp saçılmalarını temin edecek elbiseleri gayrimüslim kadınlara satması dahi caiz değildir. Yani tesettürü sağlamayan kıyafetleri, açılıp saçılmaya sebep olan kıyafetleri değil bir Müslümana, kafire dahi al, satmak caiz değildir. Çünkü Rabbimiz zinayı her şekliye yasaklamıştır. Bu tür giyim kuşam da organların zinasıdır. La takrabuz zina. Zinaya yaklaşmayın diyor. Böylece Allah'ın öfkesi ve gazabı celbedilmiş olur. Hülasa Müslümanların bu mevzularda kafirlere yardımcı olmaması gerekir. Onlarla ancak Müslümanlarla yapılması caiz olan alım satın akitleri. Yani Müslümanlarla caiz olan hangisiyse kafirlerle de ancak onlar caizdir. Kira olama. Biz bu bahsettiklerimiz alışveriş hakkındaydı. Diğer bir muhalat sayılmayan Alışveriş çeşitlerinden kiralama, icar vardır. Aynı şekilde menfaatlerin satımı yani kiralamada haram değildir. Bir Müslüman gayrimüslim ile kiralama aktı yapabilir. Hem onu işçi olarak çalıştırabilir hem de kendisi onun işçisi olabilir. Bu da yani işçi olarak çalışmada veya çalıştırmada bu da kiralama e, babında ele alınıyor. Rivayete göre Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Bu hadis Buhari'de gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve ve Ebu Bekir radıyallahu anh, Kureyşlilerin dinine mensup Benut Dili'den bir rehberi kiralamışlardı. Yol rehberini kiralamışlardı. Üç gün sonra Sevr mağarasında buluşmak üzere ona develerini teslim etmişlerdi. Buhari eserinde Habbab radıyallahu anh'dan şu sözü nakletmiştir. Ben demirciydim. As Vail için çalışmıştım. Alacağım bir ikinci almaya gittim. Muhammed'i yalanlamadıkça vermeyeceğini söyledi. Ben de ölüp sonra da dirilinceye kadar böyle bir şey yapmayacağımı söyledim. Ölüp sonra da dirileceğim mi diye sordu. Evet dedim. O da o zaman malım ve çocuklarım çok olacaktır. Sabret o zaman alırsın dedi. Bunun üzerine Allah Teala... Meryem suresi 77. ayetini inzal buyurdu şu mealde. Baksana şu ayetlerimizi inkar edip mutlaka malım, mülküm de olacak çoluk çocuğum da olacak diyen adamın haline. Bu ayet demek ki asbin vahil hakkında nazil oluyor. İşte böylesine şirkin içerisinde bir şahsla ne yapmış? Çalışmış Habbab Radiyalan işçi olarak. Ayetler yani bu Meryem 77. ayeti Mekke'de nazil olmuştur. Bu da bir Müslümanın yabancı devlette, gayrimüslimlerin yanında helal işlerde çalışabileceğini gösteriyor. Çünkü kiralama bir anlamda menfaatin satımıdır. Müslümanın aşağılanması söz konusu değilse kiralamada satım da caiz görülmelidir. Yani bir müşriğin, bir kafirin işinde çalışacaksın ama burada ne şart? Müslüman aşağılanmayacak. Mesela çöpçü olmamalı. Çöpçü olmamalı. Aşağılanacağı bir iş olmamalı. Müşkülerin yanında aşağılanacağı bir iş olmamalı. Ayrıca yapılan işin helal olması da şarttır. Dolayısıyla ne içki yapımda mesela, ne dağıtımında, ne sunumunda çalışmakçı sayılamaz. Müslümanın aşağılanmaması kaydı ise... Onların hizmetçi olmamasını gerektirmektedir. Çünkü Rabbimiz şöyle buyuruyor. Münafıklar sizinle ilgili olayları çok yakından izler, devamlı olarak havayı yani ortamı yoklarlar. Şayet Allah size bir zafer lütfederse biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirler zaferden yana bir pay elde ederlerse onlara bizim taraf sizin galip durumundayken sizi kollamadık mı? ''Müminlerin size karşı sauletini, gücünü, kuvvetini içten içe engellemedik mi?'' derler. ''Kıyamet günü Allah sizinle onlar arasında hükmünü verecek ve Allah kafirlere müminler aleyhinde asla fırsat vermeyecektir.'' Nisa suresi 141. ayet. Böyle buyurmuştur. ''Eğer bir Müslüman bir gayrimüslimin hizmetkarı olursa bu gayrimüslimin eline geçmiş fırsat olur. Bu da aşağılanma anlamına gelir.'' Ancak yine de alimler arasında bu mesele hakkında ihtilaf söz konusudur. Ahmet bin Hanbel ve alimlerin çoğunluğu menfi kanaattayken yani böyle bir şeyi caiz görmezlerken kendisinden gelen iki rivayetten birine göre İmam Şafii kafirlere hizmetçi olmayı caiz görmüştür. Haram olan hizmetkarlık yapmaktır yoksa malların bekçiliğini yapmak başka bir iştir. Hizmetkarlıkta kafirin sultasının kabulü ve Müslümanın kullandırılması söz konusu olmaktadır. Müslüman köle kafirlere satılamaz. Yine bu kiralama babında, icar babına dahil bir mesele kölelerin alım satımı. Böylesi bir satış gecersizdir ve sahih değildir. Zira bu satışta Müslüman bir köleyi Müslümin sultası altına sokulmakta ve onun hakkında tasarrufta bulunmasına imkan tanınmaktadır. Ancak bu hüküm kölenin evde tutulmasını kapsamamaktadır. Onunla bir bedel üzerinde anlaşıp ödemesi ve böylece hür olması sağlanabilir. Yine de Müslüman bir kölenin belli bir sürede olsa kafirin tasarrufuna bırakılması caiz olmaz. Aşağılanma olgusuna bir başka misal daha verebiliriz. Hizmetkarla ek olarak tuvalet temizliği yapmak, oralarda düzenleme işçisi olarak çalışmakta aşağılanmaya yol açar. Her ne kadar alimlerimiz sadece hizmetkarlık hakkında konuşmuşlarsa da buradaki illet Müslüman'ın aşağılanmasıdır. Dolayısıyla bundan kaçınılması gerekir. Daha önce de belirttiğimiz üzere günah ve düşmanlık sebepleri konusunda yardımlaşmak da mesela kilise veya başka bir mabet inşa etmek de küfrün ikamesi ve küfrün yaşatılmasına yardım anlamına gelir. Aynı şekilde Aleviler için cemevi yapmak, Sufiler için dergah inşasına yardım etmek Kilise inşasına yardım etmek, havra inşasına yardım etmek yani e, İslam dışı olan her ibadethaneye yardım etmek de caiz değildir. Bu tür mabetlerin kumar oynanan ve içki içilen yerlerin korunması nasıl Müslümanlar arasında caiz olmuyorsa kafirlerle bu tür ilişkiler içine girmek de yine caiz sayılmaz. Burada buna zorlanan yani ikrah edilen zorla yaptırılan kişilere gelince... İkrah şartlarına itibar edilir. Acaba doğrudan buna zorlanmış mıdır? Yoksa zorlanma zorlanmamış mıdır? Burada Müslüman şahıs firar ile bile olsa kurtulma kudreti var mıdır? Buna bakılır. Yani zorla bile yaptırılıyorsa oradan firar etme imkanı var mı? Buna bakılır. Eğer muteber bir ikrah söz konusu ise konusu ise müvalat caiz olur. Yani zorlayıcı etken ...muteber ise, ikrahı mülci mülce ise o zaman ona itibar edilir. Bu onun için e, bir ruhsat olur yani. Çünkü Rabbimiz şöyle buyuruyor. Nahil Suresi 106. ayetinde ''Kalbi imanla dolu olarak mutmain iken, dini inkar etmeye mecbur bırakılıp da yalnız dilleriyle inkar sözünü söyleyenler hariç, kim imanından sonra Allah'ı inkar ederek gönlünü inkara açarsa, göğsüne küfrü yerleştirirse... Onlara Allah tarafından bir gazap hem de müthiş bir azap vardır. Bu ayet ikrah halinde yani zorlama halinde söz ile onlara muvafakatın caiz olduğunu gösteriyor. Hatta bu ayet fiil ile muvafakatı da mübah kılmaktadır. Sahih kavle göre burada şart bir Müslüman ya da masum kişiye zulüm olmamasıdır. Yani ikrah ile yaptır, yaptırılan şey sana zorla yaptırılan bir şey de bir masum kimseye, bir Müslüman kimseye zulmetmiş olmayacaksın. Bu şarttır. İkrahın muteber olma şartları şunlardır. Bir, mükrihin tehdidini yapabilecek güçte olduğu zannı bulunması. Yani zorlayan kimse, kim zorluyorsa seni bir kötülüğe zorlayan kimsenin e, gerçekten böyle e, bir güce, e, tehdidini gerçekleştirebilecek güce sahip olduğuna dair kuvvetli bir zam bulunması. 2. Mükrihin yani zorlayan kimsenin bunu yapmaya muhtedir olmaz. Böyle bir şeye sana böyle bir tehdidi yani zulmü yapmaya gücü var. Bu olmalı. 3. Mükrihin firarla bile olsa yani zorlanan kimsenin ikrah altında kalan kimsenin firarla yani kaçmakla bile olsa bunu def etmekten aciz olmaz. Yani firarden de aciz. Firar da edemiyor. Bu şekilde olmaz. Çünkü her ne şekilde olursa olsun zorlansa bile oradan firar etmek zorunda değil mi? Ama firara da gücü yetmiyor. Bu bulunmalı. Dört, mükrehin hakikaten mümin olmaz. Yani kalbinde iman ile mutmain olmaz. Yani bütün bu e, şartlar yerine geldi. Fakat kalbinde de o işlediği şeye, zorlandığı şeye bir heves varsa, istek varsa bu da geçerli değil. Hakikaten mümin olmaz. 5 ikrahın fevri olmaz. Zorlamanın fevri olmaz. Fevrilik meselesinde yakın bir zaman zikredilmesi ya da adeten geciktirmenin olmaması istisna edilmiştir. Yani burada fevrilik ne demek? Acele. Hemen yapılacak sana. Sen şunu yapmazsan derhal sana e, seni öldüreceğim. Kafana silahı dayadı. Veya bir şekilde ölümle tehdit etti seni. Bir. Bu Güce sahip olacak. Seni öldürebilecek güce sahip olacak. İki, senin bundan kaçma ihtimalin yok. Kaçamıyorsun. Üç, yaptığın şeyi kalbinden en azından inkar etmek zorundasın. Dört, bir an önce seni öldürecek eğer sen onu yapmazsan. Daha sonra ediyorsa kaçma, e, firar imkanı doğacaktır çünkü sana. Bu sebeple muteber değildir. Fevrilik bu, bu sebeple şart. Altı, bir başka Müslümanın ya da masumun hakkına girilmemelidir. Yani Hilmi abi diyor ki bana, işte Yusuf abiyi öldüreceksin. Malını çalacaksın. Yani buna zorluyor. Bu geçerli bir ikrah değil. Bu geçerli bir ikrah değil. Başka bir masumun şeyi olmayacak. Veya git diyor falan yerde Kendini patlat şu kadar Müslümanı şu kadar masum denen öldüreceksin. Bu ikrahta yine geçerli değil. Başkalarının hakkına girmemelidir masumlar. Alimlerin bir başkasını alimler bir başkasını öldürmeye ya da hakkına girmeye zorlanan kişinin bunu yapmaması gerektiği noktasında icma etmişlerdir. Kişinin kendisini kardeşine tercih etmesi caiz değildir. Yani biri ölecekse o sen ol Caiz değil. Başkasını zorlanmış bile olsan başkasını öldüremez. Çünkü biri ölecekse o sen olmalısın. Yani buradaki e, ince nokta bu. Bu noktadaki icma Kurtubi ve başkaları tarafından nakledilmiştir. de bunlar arasındadır. Bu icmayı nakledenler arasındadır. Kurtubi şöyle diyor. Başkasını öldürmeye zorlayan, zorlanan kimsenin bunu yapması caiz değildir. Hatta onu dövmek veya başka bir şekilde işkence tabi tutmakta caiz olmaz. Başına gelen belaya sabretmesi gerekir. Başkasının zulüm görmesine karşılık kendi maslahatını tercih edemez. Allah'tan dünya ve ahirette afiyet niyaz eder. Evet, bir masum kadınla, Zina etmeye ya da elbisesini açmaya zorlanan kimse bunu yapamaz. Bunu yapamaz. Mesela e, gerçi ikrah sayılmaz böyle şeyler ama bazı memurlar, bazı koruma görevlileri, bekçiler var. Mesela üniversite bekçileri veyahut e, polisler diyelim, askerler diyelim. E, bunlar cüze bir ikrah karşısında. İkrah-ı sayılır mı sayılmaz mı? Ayrı mesele. Her birinin farklı konumları var. E, bu kimseler ne diyor mesela? Üniversite kapısına başörtülü birisi gelirse onların başını açmadan almayacaksınız. Mesela buna itaat edemez hiçbir şekilde. Bunun gibi. Dövülse, hapsedilse veya türlü türlü eziyetlere düçar kılınsa bile bunu yapması caiz değildir. Zira bu davranış masum bir kimsenin mahremiyetine girmek anlamına gelir. İkra. Yani zorlanma kendisiyle Allah arasındaki şeylerden ibarettir. Yani zorlandığın şey seninle Allah arasında kalan bir şey olmalı. Başka birisinin hukukuna tecavüz eder mahiyette olmamalı. Bunun dışındaki işlerde sabretmesi gerekir. Alimlerin bir kısmı mutlak olarak bir fiilin zorlanma sebebi bile yapılmasının caiz görülmesini reddetmişlerdir. Şöyle derler, hiçbir fiilde ikra itibar edilmez. İkrah sözlerde muteberdir. Yani bazı alimler ikrah halinde sadece dil ile takıya yapılabileceğini, fiil ile bunun yapılamayacağını söylerler. Halbuki sayıh olan, olan görüşe göre zorlama fiillerde de itibara alınır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Evlenme imkanı bulamayanlar ise... Allah lütfu ile onların ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetli kalmaya çalışsınlar. Eliniz altındaki köle ve cariyelerinizden mükatebe yapmak isteyenler olursa ve siz de onlarla, onlarda liyakat görürseniz mükatebe yapınız. Yani anlaşma, kölelik anlaşması yapınız. Allah'ın size ihsan ettiği maldan siz de onlara veriniz. Mecburi hizmet, hizmet bedellerini ödemelerine yardım ediniz. Dünya hayatının geçici metanı elde etmek için sakın cariyelerinizi hele iffetli olmak isterlerse fuhşa zorlamayın. Her kim onları fuhşa zorlarsa bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah kendileri hakkında gafurdur, rahimdir. Bakın Nur suresi 33. ayet. Yani iffetli olmak isteyen bir cariyeyi sahibi fuhşa zorlarsa bu zorlama muteber bak bu ayet gereği. Allah onları bağışlayacağını bildiriyor. Kadın cariye yani köle konumunda. Onun bir sahibi var ve sahibi zinaya, fuhşa zorluyor. Kadın eğer bu fuhşu kendisi arzu ederse o günah aynen kendisine yazılıyor. Ama zorlama karşısında bunu yapıyorsa, istemeden bunu yapıyorsa bu Allah Azze ve Celle'nin affedebileceği kapsamda zikrediliyor bu ayette. Demek ki fiil ile de takiye yani ikrah karşısında fiil ile de ee, isyan, fiilen ama kalben değil, kalbin asla tasdik etmemesi halinde e, ruhsata tabi. Bu ayet, zina konusunda ikraha tabi tutulmayı itibara almıştır, nazar itibara. Bu da fiillerde ikrahın muteber olduğunu gösterir. Bazı alimler ise zinada ikraha bakılamayacağını belirtmiştir. Bunlarda putlara secde konusunda... E, Başkaları da putlara secde konusunda bunu geçerli saymamıştır. Putlara secde bilindi üzere Allah ile kul arasındaki bir ameldir. Bir kimse Müslüman, zimmî ya da müstekmen yani kendisine eman verilmiş kadınla zina etmeye zorlansa bunların hiçbirini yapamaz. Müslüman kadınla zimmî yani Müslüman yönetime, Müslüman devlete vergi vererek yaşayan, yani Müslümanların güvencesi altında yaşayan ehli kitap bir kafirle. Veya müsteğmen yani kendisine vize verilmiş, eman verilmiş bir kimseyle zina etmeye zorlanırsa bunların hiçbirisini yapamaz. Yapmamalıdır. Onlar masum oldukları için haklarına riayet etmek gerekir. Ancak eğer kadın Müslümanlarla savaşan bir gayrimüslim ise Müslümanlarla savaşan bir gayrimüslim ise ya da bizzat kendisi erkeği zinaya zorluyorsa bu konuda Alimler arasında ihtilaf bulunmaktadır. Kimisi bunu da onaylamazken yani buna ruhsat kabul etmezken bazıları bunun caiz olduğunu söylemişlerdir. Yani bu konuda ruhsat olabileceğini söylemişlerdir. Doğru olan görüşe göre eğer ölüm ya da ağır yaralama tehdidi söz konusu ise bu halde ikraha itibar edilir. Hapsedilme tehdidi zinayı mübah kılmaz. Çünkü Rabbimiz Yusuf kıssasını anlatırken şöyle buyurmuştur. Yusuf suresi 33. ayetinde. Ya Rabbi dedi. Zindan bu kadınların beni davet ettikleri o işten daha iyidir. Eğer sen onların fendini yani tuzağını benden uzaklaştırmazsan onlara meyledip cahilce davrananlardan olabilirim. Yusuf Aleyhisselam burada ne yapıyor? Zindanı tercih ediyor. Bu ayet hapis tehdidiyle zinaya zorlananın bunu yapmaz halinde cahillerden olacağına delalet etmektedir. Bu itibarla Kurtubi, yıllarca hapiste tutulacağı tehdidine boyun eğerek zina yapmanın caiz olmadığı konusunda icma olduğundan bahseder. Çünkü Yusuf Aleyhisselam yıllarca hapis yatmış ama zinaya razı olmamıştır. Kurtubi der ki Hz. Yusuf hapis tehdidiyle zinaya zorlanmış ancak 5 yıllık hapis hayatını zinaya tercih etmiştir. Çünkü zina ona göre en büyük günahlardan birisidir. Dolayısıyla hapsedilme tehdidi zina için gerekçe kılınamaz. Dövülme konusunda ise alimler arasında ihtilaf vardır. Doğru olan görüşe göre eğer yaralama söz konusu ise zina, günah ve haddi düşer. Bazılar ise haddin düşmeyeceğini yani had cezasının düşmeyeceğini, bunu uygulanacağını belirtmiştir. Ancak bu zayıf görüştür. Doğru olanı had cezası da uygulanmaz. Yani yaralama e, ile ikrah söz konusu ise. Çünkü Rabbimiz bir kişiye aynı anda iki azap ve belayı öngörmez. Zira bu din açısından en büyük sıkıntılardan biri olur. Halbuki e, Hac Suresi 78. ayetinde şöyle buyuruluyor. Allah yolunda gereği gibi cihad edin. Sizi insanlar içinde bu emanete ehil bulup seçen odur. Din konusunda size hiçbir zorluk da yüklemedi. Haydin öyleyse babanız İbrahim'in milletine ve yoluna ona tabi olun. Bundan önce de bu Kur'an'da da size Müslüman adını veren odur. Ta ki Resul size şahit olsun, siz de diğer insanlar nezdinde hakkın şahitleri olasınız. Haydin namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. O sizin biricik Mevlanız, Efendiniz'dir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Evet, ancak kişi mal mülk konusunda ya da hanımını boşaması meselesinde ikraha tabi tutulursa, burada ikraha itibar edilir ve söylediği sözler hükmün oluşumuna etki etmez. Kafirlerden korunma konusu da böyledir. Bunun şartı Müslümanlara karşı gayrimüslimlere fiillerimizle yardımcı olmamamızdır. Yine Müslümanlar Müslümanların mahremiyetini Müslümanların gizli hallerini kafirlere açmamamızdır. Alimran suresi 28. ayetinde şöyle buyruluyor: Müminler müminleri bırakıp kafirleri veli edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile ilişiğini kesmiş olur. Ancak onlar tarafından gelebilecek bir tehlike olursa başka. Bakın tehlike, onlardan bir tehlike gelecekse o başka. Allah sizi kendisine isyan etmekten sakındırır. Dönüş yalnız Allah'adır. Kafirleri dost edinen Allah'tan uzaklaşmış demektir. Elbette Allah, Allah da ondan belirdir, uzaktır. Ancak onlar tarafından gelebilecek bir tehlike olursa başka ayeti. Mesela Müslüman bir şahsın, kafirlerin hakimiyeti altında yaşaması ve kendisine zarar vermesi durumuyla ilgilidir. Bu kişi kalbi iman dolu olmakla birlikte onların kötülüklerini engelleyecek kadar sözleriyle onları yanıltabilir. Yani bu kadar taklıyı yapabilir. Ruhsat verilen işlerdendir. Ancak ne fiilleriyle Müslümanların aleyhine çalışabilir ne de Ehli İslam'ın mahremiyetini onlara açabilir. Mesela bakın Türkiye İslam ile yönetilmeyen bilakis demokrasi gibi küfür düzenleriyle yönetilen bir ülkedir. Bu ülkede bu, bu şartlara demek ki dikkat edeceğiz. Biz sözlerimizle kafirleri, Müslümanlara zulmeden kafirleri yanıltabiliriz. Ama fiillerimizle ne yapamayız? Müslümanların aleyhinde yardımcı olamayız. Mesela polis olamayız. Asker olamayız. Asker veya polis olsak bile... Onların Müslümanlara gidin job diye verdikleri emre itaat edemeyiz. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Veya Müslümanların mahremiyetlerini onlara açamayız. Mit ajanı olamayız. Bir Müslüman mit ajanı ajan olamaz. Olmamalıdır yani. Masum can ve mallara dokunamaz. Mal konusundaki ikrah meselesinde kişinin canını başkasının malına takdim etmesi ihtimali vardır. Buradaki hüküm nefsin başkasının can ve ırzına tercihinden farklıdır. Bu son iki şeye hürmetsizlik caiz değildir. Mal konusunda ise farklı durumlar söz konusudur. Eğer kardeşinin malına zarar vermezsen seni öldürürüz şeklinde ölüm tehdidi söz konusu ise... Doğru görüşe göre mala ma zarar verip, mala zarar verip sonra bunu tazmin etmek caizdir. Yani sonra bunu karşılay karşılayacaksın, ödeyeceksin. Çünkü aç kişinin kardeşinin malından açlığını giderecek kadar alması caizdir. Buradaki ihtilaf bunu tazmin edip etmeyeceği noktasındadır. Hülasa kişi ister gayrimüslimlerin zararlarından emin olmak için olsun, ister zorlandığı için olsun, başkasının can ve ırzına dokunamaz. Eğer Müslüman bir, Müslüman bir kimse bir kilisenin korunmasına zorlanıyorsa ikrahın şartlarına bakılır. Eğer ikrahın bütün şartları mevcutsa kişi mazur sayılır. Zorlayıcı bir ikrah söz konusuysa mazur sayılır kiliseyi korumakta veya cemevini korumakta neyse artık veya genele ve bekçi yapıyorlar. Burada eğer ikrah mülci varsa tamam ama e, genelde yok. Eğer mükreh değil ya da ...kaçmak veya başka bir şekilde bu işten kurtulmak imkanı varsa bunu yapamaz. Evet. Kafirlerle girilmesi mübah olan ve onları dost edinmek sayılmayan davranışlardan biri de iyilik ve ihsandır. Mesela yemek vermek, su içirmek, giysi giydirmek, hibe etmek yani bağışta bulmak ve hediyeleşmek ihsan ve iyilik sayılmaktadır. Yine adalette bu kapsamdadır. Zira Allah Azze ve Celle Mümtahine 8. ayetinde dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yerinizden yurdunuzdan etmeyen kafirlere gelince Allah sizi onlara iyilik etmekten, adalet ve insaf gözetmekten men etmez. Çünkü Allah adil olanları sever. Bu ayet annesinin geldiğini, kendisine iyilik yapıp yapamayacağını soran Esma binti Ebu Bekir radiyallahu anhuma hakkında nazil olmuştur. Resulullah aleyhissalatü vesselam Esma'ya müsbet cevap vermiştir. Yani ona iyilik yapabilirsin diye cevap vermiştir. Bu rivayet Bukhari ve Müslim'de yer alıyor. Esma'nın annesi Hudeybiye sırasında kızını ziyaret etmiş ve kendisinden bir şeyler istemiştir. Yemek yedirme konusunda ise şu ayet hatırlanabilir. İnsan suresi 8. ayeti Kendileri de ihtiyaç duydukları halde yiyeceklerini sırf Allah'ın rızasına ermek için fakire, yetime ve esire ikram ederler. O dönemde İslam yurdundaki esirler gayrimüslimlerden oluşuyordu. Sağlam bir haberde nakledildiğine göre gayrimüslim bir esir Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Muhammed, Muhammed diye seslenmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yanına gelip talebini sormuştur. Esir aç ve susuz olduğunu haber verince ihtiyaçlarını karşılamıştır. Bu da Müslim Ebu Ahmed Ahmet ve Darimi tarafından rivayet ediliyor. Allah Azze ve Celle başka bir ayette şöyle buyuruyor. İmdi Kafirlerle savaşta karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını boynları, vurun. Nihayet onları iyice mağlup edince bağı sımsıkı tutun, onları esir alın. Savaş bitince onları ister bir lütuf olarak karşılıksız verir, ister fidye alarak bırakırsınız. Allah bu konuda serbest bırakıyor. Durum şu ki Allah dileseydi onlardan intikamlarınızı alır, onları cezalandırırdı. Fakat o... Sizi birbirinizle denemek için savaşa emrediyor. Allah yolunda öldürülenler var ya, Allah onların yaptıklarını asla zayi etmeyecek, boşa çıkarmayacaktır. Muhammed Suresi 4. Ayet. Evet. Lütuf, esiri karşılıksız, serbest bırakmaktır. Halbuki ondan fidye alma imkanı söz konusudur. Ensar, Abbas'ın, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Abbas'ın fidyesinin bir kısmını başlamak istediği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zengin olduğu için buna izin vermemiştir. Abbas zengindir yani kendi amcası için o zengindir bırakın fidye ödesin demiştir. Bu da onlardan fidye almanın caiz olduğunu gösterir. Sahabiler fidyenin bir kısmını Resulullah'ın hatırına başlamak istemişler. Sırf Resulullah'ın amcası olduğu için. Ancak o amcasının da diğer esirlerle eşit tutulmasını arzulamıştır. Lütuf ve fidyenin bir kısmını bağışlamak gayrimüslimlerle yapılması mübah olan işlerdendir. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Sümam Ebin Üssal'i karşılıksız serbest bırakmıştır. Bu konudaki ayet ve hadisler oldukça fazladır. Bu Sümam Ebin Üssal hadisesi Buhari'de yer alıyor. Ebu Hureyir radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necid tarafına bir suvari birliği yani atlı birliği göndermişti. Bu bir suvari yaya mı oluyordu? Atlı mı? Atlı. He, atlı birliği göndermişti. Bu birlik beni Hanife kabilesinden Yemame halkının büyüğü Sümame bin Ussal denilen bir kimseyi esir edip getirdi ve onu mescitteki bir direğe bağladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıktığında Sümame'ye ey Sümame gönlünden sana ne yapacağımı geçiriyorsun dedi. Yani gönlünden ne geçiriyorsun sana ne yapacağım ne yapabilirim dedi. Sümame iyilik ümit ediyorum ey Muhammed. Beni öldürürsen kanlı bir caniyi öldürmüş olursun. Ama eğer beni affedersen iyiliğe karşı şükreden bir kimseyi bağışlamış olursun. Şayet fidye olarak mal istiyorsan istediğin kadar verilir dedi. Bu konuşmadan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Sümame'yi bağlı olarak bırakıp gitti. Nihayet ertesi gün Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Sümame'ye yine Ey Sümame gününde ne var ne umuyorsun dedi. O da dün sana böyle söylediğim şeyler vardır. Eğer beni bağışlamaya... İlinde bulunursan ile karşı şükreden bir kimseyi başlamış olursun. Eğer öldürürsen bir cani öldürmüş olursun. Aynı şeyleri söylüyor. Gitti. Ertesi gün olunca Sumame hitaben ey Sumame gönlünden ne geçiriyorsun dedi. Sumame dün sana söylediğim gibi diye aynı şeyleri söyledi. Peygamber aleyhisselatü vesselam bu defa salı salıverin dedi. Sümame bırakılınca hemen mescit yakında içinde su bulunan bir hurmalığa gitti ve yıkandı. Sonra mescide Peygamber sallallahu aleyhi huzuruna girdi. Bakın e, onlardaki asalete bakın. Fıtratın temizliğine bakın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuna girdi. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed Allah'ın kul ve elçisidir dedi. Yani e, ne yapıyor? Zorlama altında Müslüman olmuyor. Müslüman olmayı aklına koymuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu serbest bırakıyor, veriyor. O da memleketine dönmüyor. Gidip Abdest alıyor ve Müslüman oluyor. Sonra şunları söyledi. Ey Muhammed vallahi benim için dünyadaki en sevimsiz yüz seninkiydi. Şimdi ise senin yüzün bana bütün yüzlerin en sevimlisi oldu. Vallahi benim için senin dinden daha kötü ve düşman bir din yoktu. Şimdi senin dinin benim için dinlerin en sevimlisidir. Vallahi hiçbir şehir bana senin şehrin kadar sevimsiz gelmezdi. Fakat senin şehrin benim nazarımda şehirlerin hepsinden daha sevimlidir. Ben umre yapmaya niyet ettiğim sırada senin süvarilerin beni yakalamıştı. Ne, buyursu, ne buyurursunuz dedi. Yani adam aslında umreye çıkmıştı. Peygamber Aleyhisselatü Sümame'yi müjdeledi ve ona umre yapmasını emretti. Sümame umre için Mekke'ye varınca birisi ona... Dinden mi çıktın diye sordu. O da hayır, vallahi ben dinden çıkmadım. Sadece Allah Resulü'nün yanında Müslüman oldu. Vallahi ben dinden dönmem ve peygamberizmi vermedikçe size yemameden bir buğday tanesi bile vermeyeceğim dedi. Evet. Daha sonra işte müşrikler sumameyi Allah Resulü'ne şikayet ediyor. Öyle devam ediyor kısa. Gayrimüslimlere hediye vermeye gelince Ömer radıyallahu an Mekke'deki kardeşini İslam'a ısındırmak için ona kıyafet yani elbise hediye etmiştir. Bu Buhari tarafından rivayet ediliyor. Ömer radıyallahu an satılmakta olan bir ipek elbise görmüş ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulullah şu elbiseyi satın alsan da hem sana gelen heyetleri kabul sırasında hem de cuma günleri giysen demişti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ancak nasipsizler giyiyormuştur. Yani ipek elbiseyi ancak sizler giyer. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu olaydan bir müddet sonra Ömer'e bir e, ipek elbise göndermiş. Ömer radıyallahu anh ipek elbise konusunda o söylediklerinden sonra bana ipek mi gönderiyorsun diye Allah Resulü'ne çıkışıyor. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ben bunu sana satasın ya da birine veresin diye gönderdim buyurmuştur. İpeğe satmak caizdir. Çünkü neden? İpek ...kadınların giymesi caiz olan bir kıyafettir. Bu sebeple caiz. Ömer Radyallahu'nun bu kıyafeti Mekke'deki müşrik kardeşine hediye etmiştir. Evet, Bukhari ve Müslim'de gelir bu, bu rivayet. Bütün bunlar iyilik ve ihsan kavramı altında değerlendirilir. Yani e, bizimle savaşmayan, yerimizden, yurdumuzdan etmeye çalışmayan kafirlere karşı bu tür muamelelerde bulunulabilir. Adalete gelince hiç kuşkusuz adalet Allah'ın temel emirlerinden birisidir. İnsanlar arasında adaleti sağlamak için peygamberlerine kitaplar indirmiştir. Adaleti sağlamak temel ödevdir. Zira Maide 42. ayetinde şöyle buyuruyor. Yalan dinlemeye çok meraklı, haram yemeye pek düşkündürler. Sana gelirlerse ister aralarında hükmet, istersen hükmetmekten geri dur. Geri durursan onlar sana asla bir zarar veremezler. Şayet hükmedersen... Aralarında adaletle hükmet çünkü Allah adilleri sever. Adaletle ilgili deliller Müslümanların Müslümanlarla, harp ehli kafirlerle, müsteğmenlerle yani kendilerine eman verilenlerle, ahit yapılmış kimselerle ve herkesle ilişkilerini kapsayacak tarz da geneldir. Yani harp, harp hakkında da böyle. İyilik, akrabaya yardım ve Allah'ın ahkamına dayalı adalet ile Kalbin amellerinden muhabbet ve muhalat arasında fark bulunmaktadır. Bu itibarla hediyeleşmeyi muhalat için delil kılmak doğru değildir. Çünkü sevmediğimiz kişilere hediye vermemiz mümkündür. Yine hoşlanmadığımız kimselerden hibe, bağış kabul edebilmekteyiz. Çünkü bunlar bağlayıcı fiiller değillerdir. Bu itibarla gayrimüslimin muhalat peydah etme amacı varsa ondan hibe kabul edilmez. Tirmizi'nin süneninde sahih bir senetle rivayet edilen hadiste Resulullah ve sallamın bir kafirin hediyesini reddettiği kaydedilmiştir. İyaz bin Himar Peygamber Sallallahu Aleyhisselatü Vesselam'a bir hediye ya da deve vermiş. Fakat Resulullah ve sallam Müslüman olup olmadığını sorup menfi cevabı alınca yani Müslüman olmadığı cevabını alınca hediyeyi kabul etmesinin yasak olduğunu belirtmiştir. Ebu Dağıt Tirmizi ve Ahmet sahih senetle rivayet ediyor. Bu hadis ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gayrimüslimlerden hibe kabul ettiğini bildiren haberlerin mesela müşrik bir kimseye bu satılık mı yoksa hediye mi diye sorması Eyle'nin lideri kendisine bir kitap ve katır hediye edince o da karşılık olarak bir mektup ve hediye göndermesi Mukavkıs'ın hediye ettiği Mâriye el-Kıbdiye el-Mısriye'yi kabul etmesi bunların uzlaştırılması noktasında şunları söyleyebiliriz. Ee, Mâriye isimli Hanımı daha sonradan Müslüman olmuştur. Kıptiye Hristiyan olduğunu değil Mısırlı olduğunu beyan etmektedir. Kıbdiye nisbesi Ümmü velet haline gelmiş olmakla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlar arasında sayılmamaktadır. Ümmü velet cariye olarak satılıp efendisi için çocuk doğuran e, kadın demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gayrimüslimlerin bir kızın hediyelerini kabul ederken Diğer bir kısmını reddetmiştir. Bir Müslüman kendisine hediye vererek nüvalat, yakınlık peyda etmek isteyen kafirlerin hediyesini kabul edemez. Yani bir kafir sana hediye veriyor, bunun amacı sana dostluk kurmak. Bunu kabul edemez. Bir Müslüman gayrimüslimin kalbini İslam'a ısındırma amacı güdüyorsa hediye vermesi de, hediye alması da caizdir. Dolayısıyla hüküm maksada ve duruma göre değişmektedir. Müslümanlar kafirlerin bayram günlerinde onlardan hediye kabul etmemelidir. Çünkü bu bayramlarının kutlanması ve tazim edilmesi anlamına gelir. Yani işte 19 Mayıs'tır, 23 Nisan'dır, Sevgililer Günü'dür, Anneler Günü'dür, Kutlu Doğum Haftası'dır, Şudur Budur, Turşu Festivalidir, Vişne Festivalidir. Artık neyse bu bayramlarda bu bayramlara mahsus hediyelerini kabul etmemelidir. Çünkü bu Onların kutlanması ve tazim edilmesi anlamına gelir. Fakat evlilik ya da Müslümanların bayramları vesilesiyle kafir bir hediye sunmuşsa bunların kabul edilmesi caizdir. Fakat burada Müslümanın da onların bayramında kendilerine hediye sunmasını temin etme amacı güdülmüş olmamalıdır. Yani birisi sana Ramazan bayramında geliyor bir kafir sana hediye veriyor ama bu hediyenin amacı ne? Misilleme yapman, senin de onun Mihrican gününde veya Nevruz gününde e, hediyeyle mukabele etmeni amaçlıyorsa veya Noel gününde e, mukabele etmeni amaçlıyorsa bunu kabul etmemelidir. Hatta bazı alimler onların bayramında kafirlere bir çiçek dahi hediye etmeyi küfre girmeye sebep saymıştır. Bu hüküm her ne kadar ağır ise de amaç onların bayramında hediyeleşmeyi kesin bir dille yasaklamaktır. Çünkü... Bu onlara benzemek, bayramlarında mutlu olmak, bayramlarını tazim etmek, yardımlaşmak ve batıla mutabaat, batıla tabi olmak anlamına gelir. Bu da haram olan muhalat, dostluk kapsamına girer. Evet, bu bugün için oldukça uzadı. Burada bırakalım inşallah bu bayram meselesini bitirerek bırakalım. Allah izin verirse haftaya da devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili bazı meseleler var burada. Ee, bayramlarına yakın bir zaman değilse bunları yapmakta beys yoktur. Aslında iyilik ve akraba ilişkisini kormak oldukça ciddi bir meseledir. Luhman suresi 15. ayetinde eğer onlar sen şerik olduğuna dair hiçbir bir gün olmadığı şeyleri bana ortak saymaya zorlarlarsa yani Allah'a ortak koşmaya zorlarlarsa onlara sakın itaat etme kime? Anne babaya. Ama o durumda da kendileriyle iyi geçin. Makul bir tarzda onlara sahip çık. Yani seni şirke bile zorlamış olsa onların bu zorlamasında şirke koşma. Şirke gitme. Allah'a isyan etme. Fakat onlarla iyi geçinmeyi, onlara sahip çıkmayı da elden bırakma. Bunları dengelemeyi emrediyor Allah. Bana yönelen olgun insanların yolunu tut. Sonunda hepinizin dönüşü bana olacak ve ben işlediklerinizi tek tek size bildirip karşını vereceğim vuruyor Allah Azze ve Celle. Onlara itaatin nasıl haram kılındığına bir bakılsın bu ayette. Onlara itaat edilmemesi yalnızca şirk konusunu içermemektedir. Bilakis şirk günahlar ve bütün haramlar neyin kapsamındadır. Ancak marufa göre onlarla iyi geçinmek, iyilikte bulunmak ve akrabalığın gereğini yerine getirmek emredilmiştir. İtaat ise yasaklanmıştır. Yani itaat ayrı, e, iyilik ayrı. Bu ikisini birbirine karıştırmak büyük bir hatadır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Yahudi ve Hristiyanlara önce siz selam vermeyin. Eğer onlarla bir yolda karşılaşırsanız, onları yolun dar, en dar tarafına doğru sıkıştırınız. Yani önce onları selam vermeye zorlayınız. Bu Müslim tarafından, Müslim Ebu Davud Tirmiz tarafından rivayet edilmiştir. Çünkü gayri Müslimler İslam yurdunda muteber sayılmazlar. Fakat onlara iyilik yapmayı yasaklayan bir şeyde bulunmamak bulunmamaktadır. Yani onlara iyilik yapmayı yasaklayan bir nas bulunmamaktadır. Gayrimüslimlerin İslam yurdunda yolun en dar kesimle sıkıştırılması ve önce bizim selam vermememiz şeklindeki nebevi emir kesindir. Çünkü önce bizim selam vermemiz onları yücetmek ve tekrim. Onlara saygı anlamına gelir. Onların verdiği selamı almak ise iyilik yapmak ve onları yüceltmemek ile çelişmemektedir. Çünkü bunların her biri farklı bir fiildir. Aç olanı doyurabilir, muhtaç olanına borç verebilir ve hastayı tedavi edebiliriz. Rivadeli'ne göre Selahaddin bazı gayrimüslim kralları tedavi ettirmekteydi. Bu davranışı ne yaşadığı dönemde ne de ondan sonraki ulemanın tepkisini çekmemiştir. Yani tepki göstermemiştir ilmehli. Çünkü bu yasaklanmış değildi. Onun amacı o gayrimüslimin Müslümanların maslahatı için kalmasını sağlamaktır. Bu esirlerin öldürülmesi yerine karşılıksız serbest bırakılmasına benzer. Rasulullah Aleyhissalatüssalâmın şey yaptığı gibi yaptığı gibi. Aynı şekilde hastaların tedavisini de yapabiliriz. Bunlar arasında bir taarruz bulunmamaktadır. Görünüşe göre önce Müslümanların selam vermesi caiz değildir. Burada ne İslam'ın selamı ne de diğer selam cümleleri kullanılabilir. Yani e, selamünaleyküm diyemezsin kafire bu şekilde başlayamazsın. Merhaba da diyemez. Yani e, selam cümlesi olan hiçbir şeyi kullanamazsın. Bazı tekviciler var güya uyanıklar ya selam vermeyecekler. Merhaba diyor veya başka bir şey söylüyor. Günaydın diyor. Yine önce selam vermiş oluyor. Yani ne Müslümanların selamıyla ne de başka bir selamla kafirlere selamla başlayamaz Müslüman. Evet. Allah Teala Musa ve Harun'a selam hidayete tabi olanlar üzerine olsun demelerini emretmiştir. Onların bu selamda bir sakınca yok. Çünkü selam ne yapmıyor? Kafire gitmiyor. Hidayete tabi olana gidiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da böyle yapmıştır. Krallara yazdığı mektuplara selam hidayete tabi olanlar üzerinedir cümlesiyle başlamıştır. Onlara doğrudan selam vermemiştir. Ne İslam'ın selamını ne de bir başkasını önce kendisi söylemiştir. Bu da selamın hidayete yani İslam'a tabi olanlar üzerine olduğunun delilidir. Çünkü selam tazim ve tekrimdir. Kafir ise bunlara ehil değildir. Eğer hediyenin kabulü bir zalimin mevsedetinin defini, yani onun zararlarını uzaklaştırmayı sağlayacaksa, yani hediyeyi almazsak biz ya da bir başkası zulme uğrayacaksa, burada masatın celbine değinen engel bulunmamaktadır. Burada şu konuya dikkat etmek gerekir. Kendi aralarındaki savaşlar sırasındaki kafirleri korumak ya da onları himaye etmek caiz midir? Burada Müslümanların masatına bakılır. Eğer bir tarafın lideri Müslümanlara karşı nefret hisleriyle dolu iken, Diğer tarafın nefret lideri Müslümanlara sevgi duyuyorsa ve Müslümanları sevmeyen savaşı kazandığı zaman Müslümanlara zarar verecekse diğer tarafa yardımcı olmamızda bir sakınca bulunmamaktadır. Oy meselesinde olduğu gibi. Mesela bugün demokratik seçimler yapılıyor Türkiye'de. İki tarafta gayrimüslim. Ama birisi mesela CHP zihniyeti İslam düşmanı. DSP zihniyeti İslam düşmanı. AKP ise İslam düşmanı değil. Bu durumda AKP'yi desteklemek eğer Müslümanların masatına olacaksa bunda bir sakınca yoktur. Ama e, oy vermenin yani idareci olarak kendine idareci olarak seçme mahiyeti taşıdığından dolayı biz burada oy vermeye yanaşmıyoruz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizden yöneticilik talep edene e, biz bu işi vermeyiz diyor. Yani yöneticiliği demokratik sistemlerde talep etmekle elde etmek mümkündür bu sebeple. E, oy vermemek en selametlisi ama e, AKP, CHP'ye karşı galebe çalarsa ben bundan memnun olurum. Neden? Din düşmanı olan bir zihniyete karşı, İslam'ın her şeyinden nefret eden bir zihniyete karşı, en azından Müslüman olduğunu iddia eden, her ne kadar batıl bir dine mensup dahi olsa, demokrasi, e, metodunu benimsemiş birisi de olsa İslam'a karşı sevgi besleyen birisi olduğundan dolayı ve CHP onu e, sanki İslam'ın temsilcisiymiş gibi gördüğünden dolayı kafirler daha fazla üzüleceğinden dolayı ben bundan memnun olurum. Bu sebeple AKP'nin kazanmasını ne yapabilirim? İsteyebilirim. Ama bunu oy kullanarak istemem. Oy kullanmam çünkü dediğimiz gibi yöneticiyi seçmekle e, bir alakası olduğundan dolayı olabiliyoruz. E, Uzak durmayı en hayırlı olarak görüyoruz. Çünkü AKP'nin de bir takım e, şerleri var. ABD ile yardımlaşma anlaşması, hem de Müslümanların aleyhinde yardımlaşma anlaşmaları gibi ABD ile birlikte hareket etme, e, Irak'ta, Afganistan ve başka Müslümanların yaşadığı yerlerde, zulme uğradığı yerlerde onlarla birlikte hareket etme gibi sakıncalardan dolayı e, AKP'de e, maalesef Hangi parti olursa olsun Türkiye'de iktidar olamıyor. İktidar olan başka bir takım güçler sadece iktidara gelen partilerin ismi değişiyor. E, çark aynı şekilde yine dönüyor. Bu çark değişmiyor. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müşriklerden, Müslümanlardan ve El kitaptan oluşan bir topluluğa selam vermiştir. Yani işlerinde Müslüman var, müşrik var ve El kitap var. Karışık. Bu topluluğa selam veriyor. Evet, e, bu olan Abdullah bin Ubey bin Selul Müslüman olmadan önce bu olay gerçekleşiyor. Bu hadis böyle bir toplulığa selam vermenin caiz olduğunu göstermektedir. Yani e, bir yer düşünün, bir meclis düşünün, oraya giriyorsun, içeride Müslüman var, müşrik var veya kafir var artık neyse, hangi millettense. Ama içlerinde bir tane bile Müslüman olsa o meclise girerken selam vermek meşrudur. Allah Resulü Aleyhisselatü bunu yapmıştır. Bu itibarla işlerine bir Müslüman varsa ona niyetle selam verebiliriz. Topluluk tamamen kafirlerden ise selam vermek caiz olmaz. Önce onların selam vermesini bekleyip sonra onlara cevap vermeliyiz. Ya da selam hidayete tabi olanlar üzerinedir deriz. Nasılsınız sorusu ise selam olabilme özelliği taşıdığından söylememek daha iyidir. Nasılsınız sözü bile. Evet. Bugün burada, bırakalım inşallah, Allah izin verirse bir iki mesele daha var. Devam edecek. Daha sonra işte bu kafirlerle ilgili, yani Müslümanların kafirlerle ilişkileriyle ilgili bazı konulara da değineceğiz. Az kalan bir bölüm var, onu tamamlayacağız. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşreden la ilahe illa en ve estağfurike ve etubu ileyk ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala rasuluna muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Şimdi bu konuyla ilgili soru varsa soruları alabiliriz. Yoksa da kaydımızı bitirelim inşallah.